Baş. Yaşam için teknoloji. Merhaba. Bugün günlerden Cuma ve her Cuma sizlerle gezegenin geleceği Change.org özel haber programındayız. Haftayı haftanın çevre kampanyalarıyla bitiriyoruz. Güzel bir haberle başlayalım. Sivas Gökpınar Gölü'nün korunması için başlatılan kampanya başarıya ulaştı. Change.org taksim Gökfunar Gölü adresindeki kampanyaya 10.000'e yakın kişi imza atmış ve planlanan bungalov ev projesinin iptalini. Gökpınar Gölü'nün koruma alanı ilan edilmesini talep etmişti. Atılan imzaları iki hafta önce Sivas Valiliğine teslim eden Gökpınar Gölü Korunmalı Platformu güzel haberi duyurdu. Çok önemli bir başarıya, çok önemli bir sürece katkıda bulundunuz. Çok teşekkür ederiz. Gökpınar Gölü'nün doğal sit alanı olarak koruma altına alınmasına karar verildi. Gökpınar Gölü Korunmalı hem de tüm doğallığıyla başlığı altında başlattığımız kampanya... Her kesimden birçok kişinin desteğini aldı. Change.org'da açtığımız imza kampanyasına kısa sürede binlerce katılımcı oldu. Birçok insan yorumlarıyla, değerlendirmeleriyle konuyu olgunlaştırdı. Ufkumuzu genişletti. Pek çok basın yayın organı, yazar hem haber olmasını sağladı hem de Gökpınar'ın korunması yönünde tavrını ortaya koydu. Sosyal medyada binlerce yorum yapıldı, paylaşıldı. Tümü Gökpınar'ın korunmasını istedi ve çabalara destek verdi. Bu çabalar politikacılar, belediye, valilik ve bakanlık düzeyinde de yankı buldu. Diyaloglar gelişti. Çözüm önerileri tartışıldı. Sonuçta Gökpınar'ın korunması ortak irade haline geldi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yaptırdığı çalışmalarda bizimle aynı sonuçlara varmış. Gökpınar gölünü tehdit eden faktörlere dikkat çekerek sürecin ivedi şekilde kontrol altına alınabilmesi için potansiyel doğal sit alanlarının ekolojik temelli bilimsel araştırma projesi kapsamında değerlendirdi ve doğal sit alanı olarak koruma altına alınmasına karar verdi. Yapılacak bu bilimsel çalışma ve tescil süreci sonuçlanana kadar ise alanın doğal yapısına etki edecek herhangi bir müdahalede bulunulmaması konusunda ilgileri uyardı. Kuşkusuz süreci dikkate alan, özenle izlemeye, diyalogları sürdürmeye ve katkı bulunmaya devam edeceğiz ve hep birlikte olacağız. Çünkü başarıya katkı veren herkese tekrar sonsuz, sınırsız teşekkürlerimizle demiş Gökpınar Koruma Platformu. İkinci iyi haber hafta içinde haberini verdiğimiz Galata Kulesi'nin kuşlarından Galata Kulesi restorasyonunun ebabillerin üreme dönemine denk gelmesi nedeniyle kuşların yaşamını tehdit ettiğinin ortaya çıkması üzerine Simurg Kuş Yuvası Derneği hızlı bir şekilde kampanya başlatmış ve Change.org Galata'nın kuşları adresindeki kampanyayı 10 bin birinin üzerinde kişi imzalamıştı. Simur Kuşuğus Derneği yetkilileri, Doğa Koruma Milli Parklar yetkilileri, Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan ve Bilim Kurulu ile bir değerlendirme yapıldı. Kampanya sonucunda ve acilen iskelenin kaldırılmasına kararı alındı. Simurg Bilim Kurulu'na katılacak ve restorasyon sırasında da mevcut kuş yuvaları olduğu gibi korunacak. Müzede de Galata'nın kuşlarına yer verilecek. Dernek ilk günden beri yanımızda olan ve verdikleri danışmanlık için Change.org ekibine ve bu başarının bu kadar kısa sürede elde edilmesinde emeği geçen herkese ve değişime inanıp imza veren her birinize ayrı ayrı teşekkürler diye açıklama yaptı. Tarım ve Orman Bakanlığı 15. Bölge Müdürlüğü'nün Tunceli'de dağ keçilerini avlatmak için ihale açtığı haberleri üzerine ihalenin iptalini ta talep eden bir kampanya başlatıldı. Change.org Taksim Dağ Keçilerine Dokunma adresindeki kampanya metninde Munzur Koruma Kurulu Sözcüsü Hasan Şen'in konuyla ilgili değerlendirmeleri var. Hasan Şen, Avrupa'nın yaban hayatı ve yaşam ortamlarını koruma sözleşmesine göre Tunceli coğrafyasında bulunan çengel boynuzlu dağ keçileri ve bezuvarların nesli yok olma tehlikesiyle karşı karşıya ve kesin olarak koruma altına alınması gereken hayvanlar, diyor. Avcılık ihalesinin uluslararası sözleşmere aykırı olduğunun ifade edildiği kampanyada ihalenin bir an önce iptal edilmesi talep edilmiş. Kampanyayı imza atmak isterseniz change.org/taksim Dağ keçilerine dokunma adresini ziyaret edebilirsiniz. Geçtiğimiz yıl Murat Dağı'nın maden faaliyetlerine açılmaması için bir kampanya yürüten ve kampanyasında başarıya ulaştıran Yavuz Alnak yeni bir kampanya daha başlattı. Bu kez talebi Muğla'nın Köyceğiz ilçesine bağlı Gökçeova Gölü'nün çevresindeki madencilik faaliyetlerinin durdurulması. Change.org Gökçeova adresinde yer alan kampanyada Yavuz Alnak Gökçeova Gölü'nün güneyinde yükselen Altın sivrisinin eteğindeki maden ocağı yüzünden yok olmak üzere olduğunu söylüyor ve Gökçeova Gölü'nü besleyen derenin kaynağının da bu dağdan geldiğinin altını çiziyor. Dağın dinamitlerle patlatılmasının ormana ve göle zarar verdiğini söyleyen Yavuz Alnak, lütfen bu kampanyayı imzalayarak bu katliama engel ol çağrısında bulunuyor. Kampanyayı imza atmak isterseniz change.org.taksim Gökçeova adresini ziyaret edebilirsiniz.